الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. İnna dina عند الله İslam. Al-Ayah. Salla Allahu Alazim. Ve belli ana Rasuluna Nabiüllâkin. ala zâlîk min al-shaakhirin al-shahidin bi Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Allahu Zülcelal Vel Kemal Hazretlerinin bahsettiği manevi nimetlerin başında İslam nimeti gelir dedik yani biz kullarına alemlerin yüce Rabbi İslam nimetini bahşetmiştir bununla hem dünya ve hem de ahiret saadetini bize lütfedecektir inşallah Muhtemelen Müslümanlar münasebet aldıkça derslerimizde şunu ifade ediyoruz din duygusu Hazreti Adem'le doğan 124 bin enbiya ve beşeriyetle devam ede gelen bugünün ve sabahı haşre kadar beşeriyetin asil duygusudur ve bütün asil duyguların da başıdır, evvelidir, oftalıdır. Şunu söylemek gerekir. Herhangi bir toplum, herhangi bir millet, herhangi bir cemaat din duygusundan mahrum olursa, din duygusundan uzaklaşırsa, herhangi bir nesle ve gençliğe din duygusu verilmezse o millet o toplum o cemaat o gençlik korkunç badirelere sürüklenir ve insan oldu gönlü din duygusuyla aydınlanmazsa canavarlaşır korkunç kötülükleri irtikab eder hale gelir ve esefle üzülerek söyleyeyim Son 80 yıl içerisinde cennet vatan Türkiye'mizin keder verici hale gelişi, evliya ve enbiya yurdu olduğu halde eşkıya yurdu haline yönelmesi ve dönmesi memleket evladına din abu hayatının vaktinde ve zamanında doya doya içirilmemesinden memleket evladı dini ve İslami yönüyle yetiştirilmemesindendir öyle olunca muhterem subalar, hakikaten bu necip milletin mürşitlere şiddetle ihtiyacı var manevi sahiplere elim adamlarına İrşad ehline, doyurucu vaızlara şiddetle ihtiyacı var. Hani her dersimizde söylüyoruz, ağaçlar ve nebatat ayağından sulanır, insan ise kulağından sulanır. Eğer bugünün Türkiye'sinde Konya'mızın bir fevkaladeliği varsa... <gülüyor> ki var elhamdülillahi teala evet muhterem emirler. Konya'mızın bugünün Türkiye'sinde fevkaladeliği var elhamdülillahi teala onun için biz derslerimizde pervasızca ve rahatı kalbiye ile Konya gibi Türkiye diyoruz tamam mı Konya gibi Türkiye istiyoruz inşaallahu teala Bugün Konya'nın rengi biraz daha değişik Biraz daha değişik bir cuma herhalde inşaallah evet. Yüce Rabbimiz bu Necip milletin elinden tut Rahmetin ve lütfunla alnından öp bu milletin Tarihteki izzet ve satvetine bu milleti iade et mahrum olduğumuz ilahi ve rabbani ve arşi duygularla memleket evladını hidayet ve tevfikinle mücehez kıl Allah'ım diyoruz <Gülüyor> muhtemel Müslümanlar İslam kelimesi teslimiyetten müsalemetten ve ıstılahta Allah'ın dini İslam dini Allah'ın dini allah indine indallah İslam Allah nezdinde din İslam dinidir Bunun dışında geçen dersimde mukaddime yapmıştım Beşeri dinler veya vakti ve zamanı geçmiş İslam'la tarihe bırakılmış dinler E dini Musevi dini bu hak bu hake muhtemel Müslümanlar İslam ve Kur'an gelince artık yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin getirdiği nizam kainatı nuruyla aydınlatmaya başlayınca o bir diller tarihe bırakılmıştır ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Halik-ı Zülcelal millete ebikum İbrahim Hume, huve semmâkumul müslimine min kablu ve fîhâdâ sizin milletçe babanız İbrahim'dir. Hz. İbrahim aleyhisselam peygamber efendimizin babasıdır biliyorsunuz. Hz. İbrahim neslindendir. Atamız Hazreti Adem, babamız kim? Hz. İbrahim. Peygamber efendimiz, liderimiz, mürşidimiz kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Hz. İbrahim İslam dinini getiren, İslam dininde Peygamber Efendimiz'in babası ve İslam milletinin babası olarak size Müslüman dedi diyor. İslam ismini, Müslüman ismini, Müslüm ismini size İbrahim tesmiye etti. Muhtemel Müslümanlar bu bakımdan biz Müslüman olmanın şerefiyle yaşıyoruz Elhamdülillahi Teala. Evet. Allah nezdinde din İslam'dır. Buna Kur'an-ı Kerim'den bazı ayi celilelerle tekrar ışık tutuyoruz muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Halik Hızul Celal Hazretleri buyuruyorlar. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ falan فَلَنْ min, مِنْ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Herhangi bir kimse İslam'ın dışında bir yol tutarsa, Kapı Camii'nin muhterem cemaati. ama şu, ama bu, ama diğeri hangisi olursa olsun herhangi bir kimse İslam'ın dışında bir yol tutar bir din edinmek isterse bir meslek edinmek isterse felen yukbele min sureti katiyede o kimseden bu hal bu din bu inanç mahşerde cenab Hak tarafından kabul edilmeyecektir ve huve fil ahireti'l hasirin ahirette zarar ve ziyan eden hasirinden olacaktır o kimse. Muhterem Müslümanlar, biz Hz. Rahmanın ve Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın getirdiği nizama bağlıyız ve kıyamet sabahına kadar Müslümanız Elhamdülillah Teala. Çünkü sarahat var, açıklık var. Allah Kur'an'ında İslam'ın dışında bir inanç ve yolu katiyyetle bir dini ve sistemi kabul etmeyecektir. Tamam mı? ''Merak etme sen de inancınla haşrolunacaksın.'' Ona diyorum. Müslümanlar, hani kendine göre birçok şeyler söylüyor ya, hatta Müslümanlara tepeden bakıyor ya, Müslümanların işini karıştırmak istiyor, Müslümanların arasına fitne sokmak istiyor ya, teselli ediyorum onu. ''Sen merak etme Allah'ın huzuruna inandığınla geleceksin.'' Ama bu Necip millete müdahale hakkın yok. Evet. Tarihlerden beri, tarihlerden beri 1417 yıldır bu Necip millet İslam'a bağlanmıştır. Muhterem Müslümanlar, asıl saadet neşesi Emeviler devri ta Endülüslere, Okyanusların sahillerine kadar Abbasi'ler devri Kazakistanlara kadar, Türkistanlara, Tacikistanlara kadar Orta Asya'nın ortalarına göbeğine kadar tamam mı? Buharalılara, Semerkantlılara, efendim Beyliklere kadar uzanmıştır. Sonra bundan 900 küsur sene evvel her zaman söylüyoruz. 26 Ağustos 1071 Malazgirt'ten atlayarak Türkiye Anadolu Selçukluları muhterem Müslümanlar evet. Konya'mız bu tarihin göbeğidir. Merkez şehridir Müslümanlar biliyorsunuz değil mi? Anadolu Selçuklularının Konya'mız merkez şehridir. Asımetüs Selçukhiye Osmanlı tabiriyle. Evet, Konya'mızda serpiştirilmiş İplikçi Camii'nden başlayınız, Alaaddin Camii'nden başlayınız. Tabii Kafı Camii ve Sultan Selimler, Aziziyeler Osmanlı Devri'nin eserleridir biliyorsunuz. Fakat Konya'mız Selçuklu eserleriyle doludur. O gün bugün bin yıldır Konya'mız İslam'ın nuru ve neşesiyle parıl parıl elhamdülillah etalım. Ya Onun için ne demişler ecdadımız? Gez dünyayı, gör Konya'yı ya. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Muhterem Müslümanlar, Konya sokak ve caddelerini daha da acayip görmek, daha da temiz görmek istiyoruz. Ya ya yani temiz görmek istiyoruz dediğim Ahlakla Edeple İffetle haya ile iman duygusuyla Aşk gümbürdüsüyle Parıl parıl Konya caddeleri görmek istiyoruz Ya O zavallı yavrucuklar Aldatılmış yavrular Ya Caddelerde Şanakkale'de cihad etmiş, İstiklal Harbi'nde göksünden yara almış, Moskov'a karşı yumruğunu beynine indirmek suretiyle Ermeniye haddini bildirmiş, Fransızını, İtalyanlı falanlı falanlı Yunanlısını terbiye tabi tutmuş, dedesinin karşısında cadde kenarında sevişerek, öpüşerek, kucaklaşarak giden gençliğe Cenab-ı Hakk'ın edep lütfetmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. İyi olacağına kâniyim. Müminler, Allah'ın öz kulları, has kulları. Her şeyin daha iyi olacağına kâniyim inşallah. Ya, ya, ya, ya. Evet, bu enbiya yurdunun, bu şüheda burcunun, bu cennet vatanın, Trakya'dan Hakkari'ye, Kars'tan Muğla'ya, Evet muhterem müslümanlar. Buram buram iman ve aşk tüten cennet vatan olacağına inanıyorum Teala. Hem de şimdi dostlarıma bu ilahiyi bu iki beyti okuyorum. Canan elinin bahçesinin bağı göründü. Dost ikliminin lalesinin dağı göründü diyorum muhteremimler. Konya'lılar. Efendim Canan elinin bahçesinin bağı göründü. Dost ikliminin lalesinin dağı göründü diyorum inşaallahu teala. İnşallah. Muhterem Müslümanlar, yine Kur'an-ı Kerim'e beraber bakıyoruz. Allah'ın kisab Kerim'ine. İslam için ayetler okuyoruz bugün inşaallahu teala. Cenab-ı Halık'ı Zülcelal'imiz buyuruyorlar. Hem de nasıl, nerede biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz Veda Hacında Allah'ın Resulü Veda Hacında 124 bin sahabesi etrafında Mescidi İbrahim'de namazını cemi takdimle Öğleyi ikindiye beraber kıldırdıktan sonra Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Arafat'ta cemi takdim, Müzdelifede cemi tehir yapıyoruz. Arafat'ta bir ezan iki ikametle evvela öğlenin farzı sonra ikindinin farzı kılınıyor. Müzdelifede bir ezan bir ikametle Bak kafamda iyi kalsın Müslüman kardeşim. Müzdelife'de bir ezan ve bir ikametle evvela akşamın farzı, sonra ikamet etmeden yatsının farzı kılınıyor. Niçin? Haccın meşgalesi var çünkü. Haccın kendine göre tatbik edilecek birçok ahkamı var. Allah'ın Yüce Rasulü, beşeriyete rahmet olan İslam'ı getirmişti ya. Kolaylıklar alemindeyiz elhamdülillah. Kolaylıklar alemindeyiz Müslümanlar inneddine yusrun sahih hadis bana 1950'de Diyanetleri Başkanlığı müşavire Kurulu'nda vaızlık için imtihana girdiğimde bu hadis-i şerif sorulmuştu yani aşağı yukarı bundan 46 sene evvel muhterem Müslümanlar 47. seneye girdik müşavire Kurulu'nda inneddine yusrun velen yüşer deddine ahadun illa galedahu feseddidu ve qaribu <gülüyor> ve ebsiru ve isteinu bir ravhati ve gudveti ve şeyhim mineddüceh şairabı. Hadis-i şerif aman ne kadar tatlı Müslümanlar isterseniz mana vereyim bakınız inneddine yusrun Peygamber Efendimiz buyuruyorlar din yani İslam kolaylıktır kolaylıktır kolaylıktır, kolaylıktır. Müminler, Allah'ın kulları İslam kolaylık dinidir Masiyete kaçmamak şartıyla Müslümanlar Bunu beyninize şelik çiviyle perçinliyorum. Din kolaylıktır der de laubalilik ve gaflete yönelirsek ebedi husrana gömülür gideriz bak size söyleyeyim din kolaylıktır masiyet ve günaha kaçmamak şartıyla Hz. Ayşe Validemiz Hz. Ayşe Validemiz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Hazretlerinden bahsederken Allah Resulü'nün yaşantısından bahsederken Buyururlar ki Peygamber Efendimiz rahmetelil alemin olarak geldiği için daima kolaylığı tercih ederlerdi. Eğer bir iş masiyete yönelirse evvela kendisi zat-ı Muhammedisi oradan uzaklaşırlardı diyor. Hazreti Ayşe validemizin mübarek tabiri bu. Evet. Din kolaylıktır. Sureti kat'iyede ve <gülüyor> mâce aleykum fi'd-dîni minharec. Bu vechte bakım Allah sizi seçti. Yumaca aleyküm fi dinin Ve dinde de size kat'iyen zorluk getirmedi. Muhterem müslümanlar, ben geçen dersimde size vaat etmiştim. Hadislerin sureyi bakarası olan cibril hadisini okuyacaktım İsterseniz böyle bir ayiceleri var fakat gelecek dersimizde okuruz kalan ayetleri mevlamızın lütfuna dayanarak fahri kainatın nuruna gönül kapılarımızı açarak hadisi şerifi okumaya başlayalım kaç dakikamız kaldıysa yetiştirebildiğimiz kadar cibril hadisi diyoruz İslam'ın imanın omurgası muhterem müminler hani insanda bir omurga var Rabbimiz korusun aydın menderes kardeşimiz için Amerika'da aydın menderes kardeşimiz için şifalar niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan geçirdiği kazada omurga ve sinirler rahatsızlandığı için rahatsızlık çok ağır olmuştur ağır ağır Mevlamız lütfediyor iyi haberler geliyor Cuma'nın avizeleri altında birkaç bin cemaatimle dua ediyorum Yüce Rabbim İslam için mücadele ve cihat verenlere Latif sıhhatlar Daimi afiyetler Hayatı tayyibe ihsan buyur ya Rabbi diye Eskisinden daha güzel güçler ve kuvvetlerle Onları taltif et diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar Omurga Muhterem Müslümanlar vücudun her şeyidir Omurga arızalandı mı? Vücut cife olur Allah korusun ya devinemez sürünür Omurga arıza aldı mı doktorumuz sıhhiyecimiz bunu bilir Omurga arıza aldı mı vücut artık biter tamam Hayatın da tadı kalmaz Onun için ben şöyle diyorum Hatta biz Almanya'da Biramen Hafen diye bir limanlar tersaneler ülkesine gitmiştik Almanya'ya konferanslara gittiğimde Geminin gemi yapılırken evvela omurgası konuyor muhterem emirler, ondan sonrası kolay, geminin evvela omurgası konuyor, sonra üzeri çelik plakalarla kapatılıyor, motoru konuyor, o omurga olmazsa hiçbir şey olmaz, ben şöyle diyorum Hadis-i Şeriflerin İslam'ın omurgası, size okuyacağım bu Hadis-i Şerif. Yüce Rabbim bu Hadis-i Şerif'in nurunu bize ve neslimize kıyamet sabahına kadar lütfesin inşallah ve Teala. Efendiler, Hadis-i Şerif'in ravisi Hazret-i Ömer <gülüyor> Cenab-ı faruk Azam böyle diyor Beynama nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاظُ الثِيَابُ وَشَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرُ لَا يُرَى عَلِهِ اَثَرُ السَّفَرُ وَلَا يَعْرِفُوا مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hz. Ömer böyle diyor muhterem Müslümanlar, bu hadis i şerifin bende 48 senelik hatırası var dedim geçen dersimde ve kısaca da arz ettim size. O gün bugün Fatiha'yı ezberlediğim gibi bu hadis-i şerif dimahımda yazılı. Mahşer'de şefaatini niyaz ediyorum inşallahü teala. Muhterem müslümanlar, Hazreti Ömer diyor ki: "Beynaman, ma sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda" "Nûr seyrediyorlar." Aşkla, zevkle, vecitle peygamber efendimizden bekliyorlar, bekliyorlar. O arada اِذْ تَلَعَ عَلَيْنَا Bir zat ani çıka geldi. Ne kapı kıcırdısı duyuldu, ne de sağdan geldi, soldan geldi diye cemaat böyle bir şey söyleyemiyor. Güneşin doğuşu gibi, اِذْ تَلَعَ İz جَاءَ İz demiyor muhterem Müslümanlar. İz تَلَعَ عَلَيْنَا Bir zat çıka geldi beyaz siyah. O şeridi şar. Yüzü gayet beyaz. Elbisesi gayet beyaz. Kaşları, kirpikleri ve saçları da gayet siyah. Güzelliğe bakınız. Bu Müslümanlar isterseniz pek yakışmıyor kürsüye ama ben size bir de şaka yapayım isterseniz yani. Şu manevi, ruhani hava içerisinde sizi bir güldürüyüm ister misiniz? Bizim Bakmanzade Mevlid Efendi Hoca Kürsüden böyle Hasan Hüseyin Efendiler falan bilirler. Dersin içerisinde her defa sekiz on defa böyle şaka yapar, latife yapar, cemaati güldürürdü. Ha bir defa da ben yapayım müsaade ederseniz. Ediyor musunuz? Peki Hani Cenab-ı Ömer Efemizin böyle Cibril'i tarif ederken yüzü gayet beyaz saçları kaşı kirpikler gayet siyah üzerine de pırıl pırıl bir elbise giymiş beyazlara bürünmüş şimdi güzelliğe bakınız anne oğlunu evlendirecekmiş şakam da bu Müslümanlar gençlere de bir sermaye vermiş olacağım fikir vermiş olacağım evlenecek gençlere Evet, anne oğlunu evlendirecekmiş. Oğlum nasıl bir kız istersin diye sormuş oğluna. Azar senin istediğin bir kıza ben duyur olacağım, seni evlendireceğim, alacak sensin demiş. Oğlu annesine böyle tarif etmiş, gayet kısa formüle etmiş sanki. Anne demiş karşı kirpi saçları siyah olsun, kendisi ne kadar beyaz olursa olsun zarar etmez demiş. Annesi ölçüyü almış, başına örtüyü alıyor, çıkıyor tabii. Buldu mu, bulmadı mı mu bilemiyorum muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam, Cenab-ı Cebrail aleyhisselam, hani ilahi var ya, ey güzellerden güzel ruhum Muhammed Mustafa diye bir ilahi var ya, ya, ya, ya, Ey güzellerden güzel ruhum Muhammed Mustafa. Onun güzelliği yanında güzellikler utanır, çarşafa bürünürdü. Ya. ya. Hazreti Ali, Hazreti Ali radıyallahu teala anhu ve erzahu ondan bahsederken İlk gören heybetle sarsılır, sohbetine oturdu mu hayatımda böylesini görmedim derdi. Resulullah Hz. Ali böyle tarif ediyor. Resulullah'ı Hz. Ali böyle tarif ediyor. İlk gördüğünde heybetle sarsılır, titrerdi. Sohbetine oturdu mu hayatımda böylesini görmedim derdi. Bahtiyarız Müslümanlar. Müslümanlar, bahtiyarız. Çünkü o peygambere ümmet olmuşuz elhamdülillah. Az evvel işaret ettiğim gibi. Evet, böyle. Ben beyazlar giymiş, kirpikleri kaşı, saçları siyah, kendisi beyaz, üzerinde beyaz elbise. La yura <gülüyor> Alihi astar ussefer, walla yarifuhu minna ahad. Cenab-ı Hümeyyet diyor ki üzerinde sefer alameti yoktu. Hani? Seferden gelmiş de saçları dökülmüş, elbisesi tozlanmış, yakası terli falan diye böyle bir şey yoktu. La يُرَى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا İçimizden bir tek kişi de o gelen zatı tanımıyorduk. Böyle bir insan. Hatta celese ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ta ki geldi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuruna oturduğu, de rükbete hi rükbetehi ve vada kafeyi ve Muhammed iyice yaklaştı, dizlerini Peygamber Efendimizin dizine dayadı ve ellerini uylukları üzerine koydu. Adeta bir üstadın önünde talebenin oturduğu gibi ellerini uylukları üzerine böyle koydu. Muhteremimler, Konya'mızın alimlerinden müsevit bülbül hocaefendiyi rahmetle anıyorum evet rahmetle anıyorum Allah'ımız üstazlarımızın kabrini cennet etsin inşallah o mesabihi şerif okutmaya başlamıştı bu kürsüyle mesabihi şerif o gün ben de vardım burayı hadisin bu kısmını tarif ederken ve vazâke feyhi alâ ellerini uylukların üzerine koydu da İki mana var efendiler dedi mananın biri talebe tavrıyla ellerini kendi uylukları dizleri üzerine koydu ve sordu bana İslam'dan haber ver ya Muhammed dedi İslam'ın şartlarını söyle ya Muhammed dedi. İkinci mana o kadar samimi davrandı ki ellerini peygamber efendimizin dizleri üzerine koydu böyle. O kadar yaklaştı ve ellerini zamir Peygamber Efendimize gidiyor. Ve vada malumu ve vada kefehi ala Resulullah'ın uylukları yani dizleri üzerine koydu ellerini. Sonra ahbirni anil İslam ya Muhammed bana İslam'dan haber ver dedi. Muhterem Müslümanlar İslam'ın ve imanın omurgasını koyuyoruz bir de bu hadis-i şerifle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri cevap olarak buyurdular ki: Sahabe şimdi hayretler içerisinde. Peygamberimiz İshak Efendimizle bu kadar samimi olan bu kişi kimdir acaba? <gülüyor> ve bir de üstelik Resulullah'a soru soruyor. Ahbirni yani İslam İslam'dan haber ver bana İslam'ın dinası İslam'ın şartları nedir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz cevap verdiler El İslam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah ve tuqimez salata ve tu'tiyez zekata ve tesumez ramazana ve tehuccel beyte in istedata ileyhi sebeyle Peygamber İslam'ın şartlarını böylece beyan buyurdular. Ey benden İslam'dan soran kişi, İslam'ın şartı beştir. Biri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Her şey bununla başlıyor. İsterseniz buraya bir de devri saadetten latife koyayım muhterem ama vaktimiz bitiyor diyeceksin ömrümüz bitmesin dua edin vakit bir vakit daha gelir ne yapalım <gülüyor> muhterem üminler dihiyetül kelbi diye bir zat dihiyetül kelbi diye bir zat yaşı aşağı yukarı 60'a varmış evet hep ''Geçen ömrü ve günleri devri cahiliyede geçmiş, cehaletin muzdin karanlıkları içerisinde geçmiş, kalbime bir ışık, Hacı ve Üstadım'ın tabiriyle gönlüme bir cıkırtı düştü diyor. İçim oynuyor diyor. ''İslamı kabul etmeliyim artık diye karar verdim diyor. Dehiyetül Kelbi. İslamı kabul etmeliyim artık diye karar verdim diyor.'' Ve Mescid-i Saadet'te Allah'ın Resulü sahabeleriyle beraber oturur iken kapıdan içeriye girdim diyor. Sahabe döndüler baktılar beni gördüler diyor. Soğuk davrandılar diyor. Ashab-ı kiram soğuk davrandılar diyor sayısız kız evladımı elimle topraklara gömen insandım diyor. Sayısız kız evladımı elimlere, elimle topraklara gömen bir babaydım diyor. Herhalde bazı aşırı hareketlerimi de biliyorlardı ki sahabe bana karşı soğuk davrandı diyor. Ya ya Muhtemelen Müslümanlar, Dihyetül Kelbi kızını, 6-7 yaşlarında kızını toprağa gömermiş, kocaya vermekten haya duyduğu için, duyuyor musunuz? Kocaya vermekten güya utandığı için... Dehiyetül Kelbi o masum yavruyu, yavruları, sayısız kızlarını toprağa gömdüydüm elimle diyor. Devri cahiliye adeti. Kapı Camii'nin çok muhterem cemaati, Allah'ınızın aşkına soruyorum size. Cahiliye devrinin dehiyesi kızlarını kocaya vermekten utandığı için diri diri toprağa gömermiş ki Peygamber Efendimiz kafirlerin çocukları akıl bali ve mükellef yaşa gelmeden evvel ölürlerse onlar cennette bir dağ üzerindedir. Hazreti Halilur Rahmanla Cenab-ı Sare validemiz onlara kefil, mürebidir, mürebiyedir hatta yerd yerdhem ila abaihim yaumul kıyamet gününde anne babalarına teslim edinceye kadar onlar cennette bir dağ üzerindedir diyor. Niçin? Mükellef olmadıkları için kafir ve kafire değildirler. Çocuklukta ölen müşrik ve kafir çocukları cennete girerler. Atfalul müşrikîn hudam ahli'l cenne. 50 sene 55 sene evvel hocam Hacı de Hazretlerinden ders esnasında ezberlediğim bir hadis-i şeriftir bu. Müşriklerin ve kafirlerin çocukları cennet ehlinin hadimleri olacaklar diyor. Cennet amelleri olmadığı için mertebe bakımdan duğundur tabi. Ehli cennete hizmet edecekler diyor. Su dağıtacaklar, Havz-ı Kevser'den, Enhar-ı Cennet'ten, Bal ırmaklarından şerbetler sunacaklar. Ama cennete girecekler. Müslümanlar, ama sağlam durun, sual soracağım size. Devri cahiliyede baba, kızını böyle toprağa gömermiş, cinayet işliyor tabi evladının kendi eliyle hayatına hatime çekiyor. 20. asır, 20. asır muhterem Müslümanlar, baba kızına İslam nedir, iman nedir, haya nedir, iffet nedir, namus nedir, baliga olmuş, hatta çoluk çocuk sahibi olmuş ömründe bir defa evde İslam kelimesi geçmemiş ya sene 62 61 62'de 2 sene İzmir'e Diyanetten vazifeli olarak gittim Muhterem Müslümanlar Ramazan'da birer ay vaaz ettim Kirizman diye bir mevki var İzmir'in orada bir pazar dersten evvel dersten evvel şöyle bir çay içildi bir delikanlı 18 yaşlarında falan bir delikanlı baktım sohbet esnasında ağlıyor evladım niye ağlıyorsun dedim Kocam dedi 18 yaşındayım vallahi bizim evde 18 senedir benim yanımda daha İslam kelimesi konuşulmadı dedi avukat Ömer Bey Oğlu İlhan, aynı okula, mektebe gidiyorlar. İlhan kardeşim beni sohbetinize, vaazlarınıza getirdi. Dinimin İslam, ben de Müslüman olduğumu derslerinizden, vaazlarınızdan öğrendim hocam dedi. Onun için şu sohbette gönlüm coştu da ağladım. Beni hoş tutun diye böyle konuştu tebliğde bunları konuşmaya mecburum ve sesleniyorum milletin ve memleketin nesline sahip çıkınız bu yavrulara ahlak veriniz, şahsiyet veriniz karakter veriniz, bu yavrulara eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü demeyi belletiniz, öğretiniz talim ediniz, telkin ediniz muhterem müslümanlar ben 47 48 49'da askerlik yaptım. Bölük komutanımız beni icazetli hoca olarak bildiği, tanıdığı için tahir talimgah'ta istirahat verilince tahir hadi bakalım asker arkadaşlarına bazı dini şeyleri öğret derdi muhterem müslümanlar. Evet askeriz. Arkadaş sen Askersin evet, evli misin evet, iki çocuk babası. Oku bakayım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Vallahi dili bile dönmüyor. Ya Müslümanlar askere gelmiş, evlenmiş, iki çocuk babası. Şehadet biraz daha uzunca. Hadi bakayım la ilahe illallah de diyorum dili bile dönmüyor. Bir bölükte kaç kişi varsa, farz edelim 37 kişilik bir bölük. Hemen hemen 20'si 25'i la ilahe illallah eş, eşhedü ve la ilahe illallah bilmiyorum muhteremimiler. Bu memleket iman ve aşkın beşiği Türkiye'miz cennet vatan olarak görmeye devam edeceğiz inşallahutaala. Dikkat ederseniz duam bu. Türkiye'yi cennet vatan olarak görmeye devam edeceğiz. Cennet vatan. Muhteremimiler Alemlerin Yüce Rabbi elimizden tutsun, alnımızdan öpsün, bize beklediğimiz güzel günleri Habibi Edibi ve Kitabı Kerim'i hurmetine Ankara'yı göstersin inşallah. Ben Peygamber Efendimiz'in huzuruna tekrar döndüm. Ezanımızda okunuyor muhterem Müslümanlar. O güzel zat, güzel yüzlü zat, beyaz elbiseli zat, gönülleri Maşruku ve mahbubu denecek kadar ay parçası insan yine Resulullah'a sordu dedim ya ya Resulullah ya Muhammed İslam'dan haber ver diye Peygamber Efendimiz ilk şart olarak buyurdular ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abd abduhu ve Resulü diye işe başlarsın <gülüyor> sonra ve tuqimus salate namazını kılmaklığın buyurdular namazını kılmaklı. 30 daireli bir ev bazen büyük şehirlerde büyük şehirlerde 30 daireli bir ev sabah namazında lamba yanmıyor pencerelerden 30 daireli bir ev karşıda mescit var. O muhittin mahallenin aşağı yukarı, hani bizim şimdiki Cumhuriyet Mahallesi Konya nüfusuna yakın nüfus var diyor ya arkadaşımızın biri. O mahalle sadece yüksek apartmanlar diyarı olduğu için 100 bin 300 bin insanı barında barındırıyor. Mahalle imamı üç kişiyle namaz kılıyor sabah namazında. Çok garip değil mi muhterem Müslümanlar? Çok garip değil mi? Ve ben öyleyse şöyle diyorum. Ya Rabbi bu memleket evladını gaflet uykusundan uyandır Allah'ım. İstediğimiz bu. Hep saadet diliyoruz. Hep saadet diliyoruz. Hep saadet diliyoruz. Evet Müslüman namaz kılar. Çünkü İslam'ın şartıdır, farzdır. Namaz bahsi ayrıca konuşulacak. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Es salatu imadü din. فَمَنْ اَقَامَتْ صَلَاةَ فَقَدْ اَقَامَتْ د۪ينَ وَمَتْ تَرَكَتْ صَلَاةَ فَقَدْ هَدَمَتْ د۪ينَ Namaz dinin direğidir diyor fahri kainat. Müslümanlar siz asyirlik yaptınız değil mi? Asyirlikte bu mahruti çadırlar var. Mahruti çadırlar var. Onun ortasında bir direği var. O çadırın çadır olması için ortasındaki direk lazım. Direği çektiğiniz zaman geriye yayışır. O kadar. Bir ferde dahi çadır olması mümkün değil. İstifade edilmez. İslam dininin orta direği namazdır, namazdır, namazdır gençler, memleketin delikanlı evlatları, gelen bütün üniversite çocuklarına hangi teşkilata mensup olurlarsa olsunlar, kendilerine göre teşkilatları var tabii, soruyorum çocuklar namaz kılıyor musunuz? gün kapıma bir delikanlı geldi ailevi bir meselesi var soruyor ikinci defa evlenmek istiyor nasibin tıkanık nasibin kapalı demişler yavrucağız boynu bükük tabi kendisine sordum evladım namazını kılıyor musun kılmıyorum canım. E yavrucağız namazı kılmayan kişinin nasibi tıkanık olur Yolu kapalı olur, köprüsü yıkık olur, vicdanı simsiyah olur, beyin perdeleri küf tutar, ruhu ölür, Allah rabıtaları kopar, Peygamber Efendimiz'den de uzaklaşır, benlik ve insanlığından da çok şey zarar eder ve kaybeder. Evvela namazına başlayacaksın, şakır şakır abdestini alacaksın, sonra saherlerde kalkıp ellerini arşın sahibine böyle Resulullah bazı mühim zamanlarda Mesabi hadisi, koltuk altları görecek kadar kaldırırlardı diyor. Eleğin kolunu kaldıracaksın. Ya Rabbi benim nasibimi aç Allah'ım. Bana lütfet, zorumu kolaylaştır diyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın imdadı göz açıp yumuncaya kadar yaşayacak inşallah. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, onun için yavrularınıza Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Nurru evladakum ve hum ebna'u sinin ve durbuhu ve durbuhum alayha ve sinin fi'l-mazaji buyuruyorlar 7 yaşında yavrularınıza namazı emretmeye başlayın buyuruyorlar koyyalar Duyuyor musunuz yani ilk okula giderken yavrucağız namaz kılmaya alışacak Babasıyla beraber erkek evlat camiye gidecek, kız evlat başını örtecek, uzun öteklik giyecek, ayağına çorap giyecek, ondan sonra böyle mis gibi başörtüsüyle annesinin yanında yatıp kalkacak. Evvela böyle, <gülüyor> fatihayı öğreteceksin, iklas ı inna öğreteceksin, namazı kılmanın usulünü öğreteceksin, böyle yatıp kalkacak, sonra bir sene sonra 6 ay sonra güzel güzel kendisi kılmaya başlayacak. Artık vakitlerin rekatlarını kendisi öğrenmiş olacak. Hadi oğlum namazını kıl, hadi kızım namazını kıl dedin mi? Ertesi sene hemen gidiyorum, kılıyorum diyecek. Adresini kendi alıp öyle namazını gayet diyorlar. Kendisi rahatlıkla kılacak. On yaşına girdi mi ezanımız okundu. On yaşına girdi mi Peygamber Efendimiz buyuruyor Namazlarını kılmazlarsa kulaklarınızı kulaklarını çekiniz. Boyun köklerine de şöyle biraz dokununuz buyuruyorlar Allah'ın Resulü. Ya haydar da öyle. Kılmazsa tokat var. Evet. Muhterem Müminler. Evet. On yaşına vardı mı? Kızlar on iki yaşında. Kızlar on iki yaşında, erkek çocukları on beş yaşında bali ve baliha olacakları için farz olma günü geliyor. Peygamber Efendimiz. Boyunlarına dokunun, kulaklarını çekin, namazlarını kıldırın ve kızla erkeğin artık yataklarını, odalarını ayırı. Neye mi? Yavaş yavaş fitne kalplerine girmeye başlayabilir. Yaş ilerliyor çünkü ve ferquu beynahum filma Allah ya yataklarını ayrı ayrı yerlere serin. Fitne Allah korusun kötülük eve sokulabilir diyor. <gülüyor> Şimdi. Evet ezanımız okunduğu için fazla uzatmayayım, cemaatımı fazla geciktirmeye de hakkım yok. Öyle biliyorum. Muhterem müminler, Peygamber Efendimizi mübarek mihrabında dizi üzerinde, önümde Cibril ile beraber bu derste bırakıyorum. Gelecek Cuma işe yine Cenab-ı Cebrail ile İslam Peygamberinden başlayacağız inşaAllahu Teala. Muhterem müminler, memleketin aziz evlatları. Demek ki kelimeyi şahadet okuyan her Müslüman ve mümin için namaz farzdır. Farzdan evvel farzdır, farzdan sonra farzdır, farzın içerisinde yine farzdır. Dinin direğidir. Kim namazını ikame ederse dinini dikmiş olur, mamur etmiş olur. Aman teraka fakat. Hedemed kim namazını terk ederse dinini yıkmış olur diyor Rasulüllâh ﷺ. Cenab-ı Hak neslimizden namaz kılanlar getirsin diye duacıyız. Sallu ala aleyhâs Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle Mevla cünnemize sene kapamalar nasibu mukadder ile Hakkı hak bilip hakka ıttıbak batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye Şeriatı garra Ahmediyeyi ahmediye -i Muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma fe müzdade müzdad eyle cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram ile. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha